Kov zulleh minash Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i Muhterem dinleyenler Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesi ile tefsirimizi devam ettireceğiz. Kur'an-ı de açmak isteyenler 26. sayfayı açarlar ve Bakara suresinin 177. ayet-i bulurlar ve sayfanın başından takip ederler. Baskılar değişik olabilir bir yaprak ön veya arkaya çevirebilirsiniz yani ben 26 dedim siz 24 veya 28 buralara bakabilirsiniz çeşitli yayın evlerinin baskısına göre sayfalarda bir yaprak atlayabilir ama ayet numarası sabittir Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu iyiliğin ne demek olduğunu bize anlatıyor. Herkes iyiyi sever. Herkes kendisinin iyi olmasını, eşinin iyi olmasını, çocuklarının iyi olmasını, komşularının iyi olmasını, malının mülkünün, zirai mahsullerinin, sanayisinin, ticaretinin, siyasetinin İyi olmasını ister Ama o iyiyi ve o güzeli elde edebilmenin yolunda tereddütler vardır Herkesin kendine göre bir yolu vardır Mesela batı, bazı batılılardan insanlar çıkmış Hedefine ulaşabilmek için her şey yapabilirsin demiş Machiavellizm demişler buna. Ne yaparsan yap yeter ki hedefe ulaş. Yani adam öldürmekten, hırsızlık yapmaktan, soygundan e, her şeye kadar. Yeter ki hedefine ulaş. Arkadaşa ihanet edecek misin? Yolda giderken satacak mısın? Hatta kendini satacak mısın? Hiç önemli değil. Hedefe kilitleniyorsun ve geri kalan her şeyi yapıyorsun diyor başarılı olmuşlar mı bu insanlar belki hedefe varanlar olmuş ama hedef onu tatmin etmemiştir hem bu dünyada tatmin etmiyor hem de ahirette tatmin etmiyor biz bir genel kuralımız vardır usul ne ise vusul odur diye yani ulaşmak istediğimiz yer güzel olmalıdır ona ulaşmak istediğimiz yol da güzel olmalıdır yani hem ulaşacağımız şey iyi ve güzel hem de ona ulaştıran vasıtalarımız da bizim güzel olmalıdır hani eğri e, malzemeyle doğru çizgi çizilmez diyoruz değil mi pislik yerde oturmuş da bir insan ben güzel kokuyorum diyemez Olmaz. Yani sevgili peygamberimizin bir hadisi şerifi atasözü haline gelmiş. Islinin yanında oturan da is kokar, mislinin yanında yani güzel koku satan kişinin veya güzel koku bulunduran mis satan veya mis sürülmüş insanın yanında oturan da, da mis kokar diyor. Allah celle celalühu bu ayet-i kerimede leysel bir en tuvellu Doğuya veya batıya yüzünüzü çevirmeniz iyilik değildir. Şimdi bundan önce geçen ayet-i kerimelerde Müslümanların önce Kudüs'e kıble olarak döndükleri yani namazlarını Kudüs'e doğru kıldıkları daha sonra da Medine'ye hicret ettikten sonra Kabe'ye döndükleri Mescid-i Haram'a döndüklerini bildiren ayet-i kerimeler var. Yahudiler demişler ki peki Kudüs'e doğru kıldığınız namazlar ne olacak? Allah Celle Celaluhu Doğu da Allah'ındır, Batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'a dönmüş olursunuz diyordu. Rabbim burada doğuya dönmek veya batıya dönmek değildir iyilik. İyilik şudur. Velakinnel birra men amene billahi. İyi Allah'a iman edendir. İyi kişi Allah'a iman edendir. Vel yevmil ahiri Ahirete iman edendir Vel melaiketi Meleklere iman edendir Vel kitabi Kitaplara iman edendir Burada tekil olarak Kitap kelimesi kullanılmış ama Başta gelen elif lam Lam-ı tarif O kitapları içine alan Cins için Kullanılmıştır ve nebiyin peygamberlere iman edendir veya iman etmektir iyilik budur Daha devam ediyor ve atel ma'ale ala hubbihi zil qurba vel yetama vel misakin ve ibne's ve sa'iline ve fil rikab Kendisinin sevdiği maldan yakın akrabalarına, yetimlere, fakirlere, yolda kalmışlara, dilene durumunda olanlara ve köle azadı için yardıma ihtiyaç olanlara o sevdiği maldan vermektir iyilik. Verendir iyi adam. Daha ve ecam es salaate ve ate zekate namazını dost doğru kılan ve zekatını hakkıyla veren iyi adamdır veya iyilik namazı dosdoğru kılmak zekatı hakkıyla vermektir. Velmufununa bi ahdihim izaahedu Söz verdikleri vakit sözlerini yerine getirenlerdir iyiler. Yani Allah'a söz vermişler onu yerine getiriyorlar. İnsana söz vermişler, onu da yerine getiriyorlar. Tabi bu sözler, verilen insanlara verilen sözler meşru sözler olmalıdır. Yani Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapalım diye sözleşme yapılacak olursa, o sözleşme yaptığı insana bildirecek. Ben bunun Allah'ın yasağı olduğunu bilmiyordum yasaklamıştır ben yapamayacağım diye bildirmesi gerekir. Yani meşru sözleşmelerde sözü yerine getirenler Ve sabiri fil Do ve el Zor zamanlarda harb esnasında kötü anlarında da fakir anlarında da sabredenler. İyi adamlar bunlar. Ülâ ikellezine ve üla ike humul muttequn. İşte dost doğru adamlar bunlardır. İşte takvaya erdirilmiş insanlar da bunlardır diyor Allah celle celaluhu. Şimdi teker teker kelimeler üzerinde duralım. Bir kere şunu gönlümüze aklımıza, beynimize, hafızamıza yerleştirelim. Beyne suresinde müminleri tarif ederken Allah Celle Celalü "İla ikehum hayrul beriye" diyor. İşte o müminler yaratılmışların en hayırlısıdırlar diyor. Bunu beynimize Nasıl hani mermere yazı yazılır ya Öyle yazacağız yine suresinin 7. ayet-i kerimesi 6. ayet-i kerimesi kerimesinde de kafirler için Hem ehli kitap hem de müşrikler için Ülaikehum şerrul beriye Hiç istisna yapmadan Rabbim diyor ki onlar yaradılmışların en şerlileridir diyor. Evinizdeki mealden veya tefsirden bu Beyyine suresini yani Kur'an-ı Kerim'de 598. sayfada Beyyine suresinin tefsirini bir okuyuverin. İsterseniz benim teklifim olan şifa tefsirinden de bir okuyuverin 8. cilttedir. İmansız insan, Allah'a ve ahirete inanmayan insan, her şeyin bu dünyada olup biteceğine inanan bir insan, öyle veya böyle bir şekilde ya zulmeder, kendine zulmeder bir kere, kendisini cehenneme doğru sevk ettiğinden dolayı kendine zulmediyor, sonra çocuğunu cehenneme doğru sevk ettiğinden dolayı kendi çocuğuna zulmü diyor bu insanlar. Hani bazı işte bilmem ne sapığı diye gazeteler te televizyonlar verir ya çocuğu yakmış, bir çocuğu yakmış, iki çocuğu yakmış. Son günlerin en son üzerinde durulan bir İngiliz profesör hem tıp profesörü, hastanede doktor 350 tane hastasını öldürüvermiş. Böylece rekor kırmış. Yani dünyanın dokuz, en büyük 9 sapığı diye gazeteler veriyor. 9'u da Hristiyan. 350 ile rekoru elinde tutuyor bir İngiliz profesör. Hastalarını keyif için, zevk için, ölüşlerini seyretmek için 350 tanesini öldürüvermiş. Kendisi de hapishanede intihar etmiş. Kendine ediyor bu insanlar. Ama bu adam diyelim 350 kişiyi öldürmüş. Sapık bu doğru. Ama Allah'a ve ahirete inanmayan insan, kendi çocuğunu cehenneme sevk etme için özel gayretler gösteriyor. Bu ondan daha sapıktır. Çok iyi niyetliymiş, çocuğunu çok iyi yetiştirmiş, Efendim bir dediğini iki etmemiş, en kaliteli okullarda okutmuş, 70 yıllık hayatını garanti altına almış. Peki sonu gelmez senelerde yaşanacak olan hayatını hep cehennemde mahvetmiş. Buna iyi denmez. Biz bütün insanlığın Hazreti Adem'in çocuğu olduğuna, Hazreti Havva anamızın çocuğu olduğuna inanırız. Bunların yanmaması için yürekten yanarız. Biz yürekten yanarız. Ne olur deriz. Bütün bu insanlar Allah'a iman etsinler. Ahirete iman etsinler. Kur'an'a iman etsinler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etsinler. Kur'an'ın bize öğrettiği bütün iman esaslarına iman etsinler de yanmasınlar diyoruz. Müslümanla kafir arasındaki fark bu. Müslüman diyor ki, malın senin olsun, eşin senin olsun, çocukların senin olsun, servetin sarayın senin olsun, gönlüne de Allah Celle Celaluhu'nun imanı girsin Kur'an'ın tarif ettiği şekilde girsin iman. Böylece biz senin yanmanı istemiyoruz. Bizim senden istediğimiz bu. Peki onların istediğine ne? Canın nereye giderse gitsin. Ama senin elindeki petrol benim olsun. Bor madeni benim olsun. Adana'nın pamuğu benim olsun. Bursa'nın şeftalişi benim olsun. Toprak altı ve toprak üstü bütün servetlerin benim olsun. Vermezsen canını alırım." diyor. Bu yorum yine Suresi'ni okuyum. O ehli kitap ve de müşrikler yaratılmışların en şerlileridirler. İman edenler ise yaratılmışların en Hayırlısıdırlar diyor Allah Celle Celalühü. Allah'a iman eden bir insan Allah Celle Celalühü'nün sıfatlarına ve esmaül husnasına inanır. O her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi işiten, gönülden geçenleri dahi bilen bir Allah'a iman ettiğinden gönlünde kin bırakmaz, dinle doldurur. Dilinde yalan olmaz, doğruyla yıkar. Gön midesinde haram olmaz, Halalla doldurur. Haram mideye girmesi, girmemesi için gayret gösterince ülkelerin, komşuların, insanların Malları güvende olur. Hortumlar kesilir. Hazineye hortumu dayamış. Zamanımızın dünya genelinde yalnız Türkiye'de değil bu. Dünyanın hemen hemen her devletinde var. Hazineye hortumu dayamış. Bazı ülkelerde hortumda dayamamış. Hazinenin vanası elinde. Kendisi elinde. Böyle bir sistem oluşturulmuş. Biz ise Alın terimizin olmadığı lokmanın bize halal olmadığı Ya veraset yoluyla ya çalışmamız yoluyla ya bağış yoluyla ya efendim, vasiyet yoluyla gelmelidir Onun dışında başkasına ait bir malın haksız yollarla bize geldiği takdirde Onu yersek midemize ateş doldurduğumuzu öğretiyor Kur'an-ı Kerim'imiz bize işte Allah'a iman. Yalnız ahirette fayda vermez, bize bu dünyada da fayda verir. Ahirete imanımız bizim. Can emniyetini sağlar Allah'a inim imanımız bizim. Çünkü o Allah Celle Celaülü haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyor. Biz Allah o Allah'a iman etmişiz. Bütün yüreğimizle ona teslim olmuşuz Boynumuzu da onun önünde eğmişiz Semiyana ve etana demişizdir Sözünü işittik işitmekle kalmadık Hemen itaat ettik Demişizdir Böylece Bütün insanlığın Can güvenliğini de Biz sağlamış oluyoruz Çünkü Cana kıymıyoruz Haksız yere cana kıymıyoruz Kimsenin malına gönül rızası olmadan el uzatamıyoruz biz. Hiçbir kimsenin namusuyla oynayamıyoruz çünkü Rabbim zinaya yaklaşmayın demiş. Allah'a iman bu dünyada bize fayda verir, ahirette de cennete girmemizi sağlar. Hemen arkasından ahirete iman geliyor. Ahireti gören yok. Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Bir de sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Rabbim tarafından gösterilmiş. Efendimiz diyor ya, cennet bana gösterildi, cehennem gösterildi. Hatta oradan bazı sahneleri de bize sevgili peygamberimiz haber vermiş. Biz de o Rabbe şeksiz şüphesiz iman ettiğimizden Verdiği habere de Şeksiz şüphesiz iman ediyoruz Vardır diyoruz Ve her gün namazımızda da Tekrarlıyoruz Maliki yevmiddin Ceza gününün Sahibi Allah Celle Celaluhu Diyoruz O Allah Celle Celaluhu Bir gün bizi hesaba Çekeceğini bildiğimizden Hadreti Ömer'in sözüne uyarak biz bu dünyada kendimizi hesaba çekiyoruz Hâsibû gâble entühâsebû demiş Hazreti Ömer Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin Plançomuzu hazırlıyoruz biz İyiliklerimizi kötülüklerimizi bir hesap yapıyoruz İyi hanemizin daha fazla olması için gayret gösteriyoruz Meleklere iman eden, iyi adam meleklere de iman edermiş. Çünkü melekler bizim koruyucu meleklerimizdir. Peygamberlere mesaj getirenlerdir. O melekler bizim iyiliklerimizi de kötülüklerimizi de yazanlardır. Hep bizimle beraberdirler. Melekler hep bizimle beraberdir inancına sahip olduğumuzdan, biz her yerde edepli olmaya, temiz bulunmaya, güzel kokularla kokulanmaya gayret gösteririz. Bunun bize bu sefer insanlara yönelik faydası vardır. Elbisemiz temiz, bedenimiz temiz. Çünkü yanımızda bizim iyi ve kötü hallerimizi yazan meleklerimiz vardır diyoruz. Onların yanında kirli olunmaz. Öyleyse tertemiz olalım diyoruz. Onlar için tertemiz olurken, insanlar için de tertemiz oluyoruz biz. Onlar güzel kokuyu severmiş, biz de güzel kokular sürünüyoruz. E bütün insanlığın güzel kokular sürünmesi ne demektir? Hayatın güzelleşmesi demektir. Bütün kitaplara iman ediyoruz biz. İşte zaten dinimizin özelliği ve güzelliği burada. Yahudiler, Tevrat'ta kala kalmışlar. Onu da tahrif etmişler. İncil'i ve Hazreti İsa'yı inkara yönelmişler. Kafir olmuşlar. Hristiyanlar tahrif edilmiş bir Tevrat'a inanmışlar. İncil'i de dörde çıkarmışlar. İsa aleyhisselamı ilahlaştırmışlar Allah'ın oğlu demişler. Kur'an ve Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı inkar etmekle kafir olmuşlar. Biz ise, Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı gönderen Allah Celle Celaluh, İsa aleyhissalatu vesselam'ı göndermiştir, Musa aleyhissalatu vesselam'ı göndermiştir, Tevrat'ı gönderen Allah Celle Celaluh, İncil'i göndermiştir, İncil'i gönderen Allah Celle Celaluh, Kur'an'ı göndermiştir diyerek, yer yüzündeki bütün insanları kucaklayan bir inanca bir imana sahip olduğumuzu her gün yatsı namazının sonunda küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusûlihi lâ nüferriqu beyne ehadin min rusûlihi biz bütün kitaplara ve bütün peygamberlere iman ederiz ''Peygamberler arasında ayırım yapmayız.'' diyoruz. Bu bir beyannamedir. Her gün yeryüzündeki insanlara mesaj sunmadır. Birleştirebilecek tek din İslam dinidir. Yani Hristiyanlığın insanlığı birleştirmesi mümkün değil. Milyarlarca Müslümanın peygamberine terörist gözüyle bakacaksın... Kur'an'ını terör kitabı diye nitelendireceksin sonra da beraber olalım diyeceksin olmaz o ama biz İsa aleyhissalatu vesselama gönderilen Allah kelamı İncil diyoruz Musa aleyhissalatu vesselama gönderilen Allah'ın kelamı Tevrat'a iman ediyoruz diyoruz ve tarihimiz boyunca da Müslümanların hakim olduğu ülkelerde Hristiyanlar da Yahudiler de insanca yaşamasını bilmişler. Yani Müslümanlar ona insanca yaşama yollarını öğretmişler ve de onları korumuşlar. Ama Hristiyanların hakim olduğu İspanya'da bir tek Müslüman bırakmamışlar, bir tek Yahudi bırakmamışlardır. Müslüman, iyi, iyi insan, iman eden insan, yakın akrabalarına yardım eder diyor. Nasıl yardım eder? En sevdiğini vererek yardım eder. Burada cümleye dikkat edin, en sevdiğinden verir. Kokmuş yemekleri, yırtık elbiseleri, yani iğreneceklerini değil, alâ hubbihi kelimesiyle ifade etmiş, ...en sevdiklerinden verir... ...akrabalarına... ...fakirlerine tabi... E, ...yetimlere... ...çocuk... E, ...fakirlere... ...yolda kalmışlara... ...adam bir yerden bir yere gidiyor... ...belki ülkesinde zengindir de... ...ama ihtiyacı var... ...şöyle diyarmansız kalmış... ...parası bitmiş... ...o insanlara da yardım edeceğiz... E, ...dilenme durumuna düşmüş... ...insanlara yardım edeceğiz... Bir zamanlar köleler vardı, azat etmesi için, onun sahibinden kurtarılması için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 63 tane diyor köleyi satın aldı ve hürriyetine kavuşturdu. Ee, diğer sahabeler de öyle yapmışlar. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bazı suçlar işlendiğinde kefaret olarak, köle azat etmeyi teşvik ediyor. Hukuki yollarla çözüyor Kur'an. Bir de burada var. Buna dikkat etmek lazım. Namazı dost doğru kılarlar. İyi adamlar namazlarını dost doğru kılarlar. <gülüyor> Namazı dost doğru kılmak ne demek? Can ve teninizle beraber veya kalp ve kalıbınızla beraber namaz kılmaktır. Kalıbımız namaza geliyor, camide saf tutuyor, hele hele farz namazında imama da uydu mu, ondan sonra rekat hesabı yapmaya da gerek yok, bu sefer çarşıda dolaşıyor, iş yerinde dolaşıyor, çekinin senedinin peşinde dolaşıyor. Bu namaz insanı kötülüklerden alıkoymaz. Okuduğunuzun farkına varacaksınız. Rabbimin huzurunda olduğunuzu, iliklerinize kadar bileceksiniz. Ve okuduklarınız sizi namazdan sonra da diğer vakit namazına kadar etkisi altında bulundurmalıdır. Hani bazen sorarlar, hocaya sorarlar. Sayın hocam dışarıda kahvede otururken, dairede otururken, dükkanda otururken, evde otururken, arkadaşlarla sohbet ederken hiç esnemiyoruz. Ama namaz için kalktığımızda elimizi bağladık mı esneme başlıyor. Nedendir bu? diyor. Hoca da soruyor. Peki siz para sayarken de esner misiniz? Para sayarken hiç esniyen olmamış bugüne kadar. Harp ederken de esniyen olmamış bugüne kadar. Birinde mal endişesi var öbüründe can endişesi var. Rabbimin huzurunda olduğunuzu düşünün. Kıyaslamak doğru değil ama, hani şehrin mülki amiri olarak, vali beyin huzuruna gittiniz, bir istekte bulunacaksınız. Karsına geçmişsiniz, isteğinizi arz ederken, esner misiniz? Efendim, oğlumun, Filan yerden filan yere tayinini istiyorum. Şöyle bir mazeretimiz var. Derken, oh, esneme yapar mısınız? Yapamazsınız. Yahu Rabbimin huzuruna gelmişiz. Ona ibadetimizi, kulluğumuzu arz ediyoruz. Ondan sonra istekte bulunuyoruz. O Allah Celle Celaluhu'ya. Bu şuur içerisinde hareket edecek olursak esneyemeyiz. Zekatımızı hakkıyla verirsek toplumda fakirle zengin arasında bir köprü oluşturmuş oluruz. Bu maddi köprüler manevi köprülere sebep olur. Kasalar arasında bir gidiş geliş olursa gönüller arasında da muhabbetin artmasına sebep olur. Sevgili peygamberimiz tehadev te bu demiş hediyeleşin sevginiz artar demiş. Zekatlarımızı fakir insanlara aktardık mı gönüller arasında muhabbetin de artmasına sebep olur. Sözlerimizi yerine getirelim. Mü'mine veya kafire söz verdiğimizde söz yerine gelmelidir. Eşinize verdiğiniz söz yerine gelmelidir. Çocuğunuza verdiğiniz söz yerine gelmelidir. Devletler birbirlerine karşı verdikleri sözleri yerine getirmelidirler. Ve iyi günde de kötü günde de sabretmeliyiz. Fakirliğe de sabretmeliyiz, zenginliğe de sabretmeliyiz. İbadetleri yapmaya da sabretmeliyiz, haramlardan kaçınmaya da sabretmeliyiz. Sevinçli anımızda şımarmamalıyız, üzüntülü anımızda da ümitsizliğe düşmemeliyiz, sabırla yolumuza devam etmeliyiz. Bütün bunları yapacak olursak, Rabbim diyor ki işte doğru adam budur ve takvaya erdirilmiş insan işte budur diyor. Allah imandan ayırmasın. Amel-i salihini sevgili peygamberimizi örnek olarak yapmayı hepimize nasip eylesin. Sözünü tutanlardan, sabredenlerden, ve salih insanlarla beraber olanlardan eylesin, dinlediniz, hepinize teşekkür ederim, bütün günleriniz hayırla geçsin, hayırlı insanlarla karşılaştırsın, hayırsız insanların da hayırlı insanlar arasına girmesine bizi vesile kılsın.